94.9 Açık Radyo'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bilgi Çağ'ın hukuku programındayız sevgili dinleyenler. E, hepinize günaydın, güzel bir pazartesi, iyi bir hafta olsun dileğiyle başlayalım programımıza. Ben de bugünkü konuğumuzu takdim edeyim değil mi Murat Kostar? Bugün bu programa ilk defa konuk olacak bu genç ve güzel hanım. Bir ilki daha var özelliklerinin arasında. Matematik okumuş üniversitede, mühendislik matematik. Sonra bilgi çağının hukuku alanına girmiş ve veri koruma konusunda değil mi? Evet. Taze bir e, tez, tez teslimi yaptı Bilgi Üniversitesi'nde. E, hoş geldiniz Sayın Merve Gözü Küçük. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ne soralım ilk programı yaptığımıza göre Merve'ye? Nereden başlayalım? E, bir deminki ilkten başlayalım. Yani Nasıl oluyor da e, bir matematik hatta üzerine neredeyse bir mühendisvari bir çalışmadan <gülüyor> e, böyle hukuka geçiş olmuştan bir girelim. Tamam. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisliği yok. Hatta Evet, Hı. mühendislik formasyonda vardı okulun formatından dolayı. Hı. Daha sonrasında da aslında e, analist olarak, iş ve sistem analisti olarak IT dünyasına girdim. Ve hani Hı. özel sektörde çalışmaya başladım. Analistlik e, ara bir pozisyon. Belki biraz ondan bahsetmek lazım kısaca. O da e, bir yazılım evresinde yazılımcılarla o yazılımı talep eden iş birimleri arasında... Koordinasyonu, planlamayı, programlamayı, kimin ne istediğini, yazılımcının ne yapması gerektiğini belirleyen, çerçeveyi çizen bir pozisyon. Hı hı. Araya gireceğim izin verirseniz. Haydi teknik yani. Evet, yani hem teknik hem de iş biriminin taleplerinden anlaması gereken bir pozisyon. Yani hem işi bilmeli hem tekniği gibi. Bir çeşit tercüman diyor. Çok önemli bir pozisyondur. Çünkü iş evet. birimiyle işi konuşabilmesi gerekiyor. Gereken. Sonra da dönüp bilgi teknolojileri uzmanlarıyla da. ...onun teknik tarafını konuşabilmesi gerekiyor... ...aslında hakikaten tercümanlık yapıyorlar... Aslında. ...çok evet. zor bir pozisyondur... Evet, biraz zor ...disiplinler olarak. arası der... ...çeviri gibi bir evet, şey bu değil doğru, mi? Evet, disiplinler arası da doğru... ...çünkü çalıştığınız noktaya göre de... E, ...gündelik hayatınız değişiyor... ...yani ne demek istiyorum... ...atıyorum işte finans ekibiyle çalışıyorsunuz... ...finanstan anlıyor olmanız lazım... ...insan kaynakları bir yazılım yaptırıyorsa... ...o insan kaynakları süreçleri... ...ya da çok alakasızın network... ...ben mesela network departmanında çalışmıştım... ...son yıllarında... Orada networkçilerinden, şebeke yönetiminden falan anlamanız gerekiyor. Hı hı hı. İçinde bulunduğunuz sektör, içinde bulunduğunuz kurum, sizin e, neyi bilmeniz gerektiğini aslında belirliyor. Diğer taraftan da yazılımın nasıl yapıldığı, işte test süreçleri, gerçek hayata taşıma süreçleri nasıl gitmeli, ilerlemeli, IT yönetimi, oradaki o süreçler nasıl ilerlemeli, onu bilmeniz gerekiyor. Yani bilgi teknolojileri, bilgi IT, teknolojileri evet, IT değil, değil mi? Düşünün. Information technology. Aynen bilgi teknolojileri süreci. Ee, şimdi. Sonrasında mı geçeyim? Sonrasında aslında hani biraz da şey diye soracağım. Yani en azından işte üniversitede mezun olan ve sonra işte biraz çalışan erkekler, özellikle erkeklerin altını <gülüyor> çiziyorum. Birazdan bağlayacağım. Ee, askere biraz daha geç gitmek için bir master seçerler ve orada böyle hani şey mühendislik okuyup üzerine inkılap tarihi, devrim tarihi master yapan <gülüyor> arkadaşlarım benim de var birçok bir adet. Ee, hani... Sizin bir askerden kaçma durumunuz olmasa gerek. En azından bugünün Türk şartlarında. Ben de de, niye başladınız ve bir şey? Niye tercih merak ettim. Benim rastladığım örneklerde de bayanlarda da şöyle oluyor. Mühendislikten mezun olduktan sonra bir MBA master yapma istediği evet. aslında. Ya da yani bir yöneticilik kapısı açmak adına. Ben MBA'yla bir şekilde yani okuldan hemen mezun olduktan sonra master yapmak istemedim. Çünkü açıkçası her okuldan yeni mezun insan gibi ne yapacağımı bilmiyordum. <gülüyor> ne istediğimi de bilmiyordum. O yüzden aslında direkt özel sektöre girip, yani işin mutfağına girip neler oluyor, neler bitiyor diye geçen bir sürede orada belirleyici nokta şey oldu. Telekomünikasyon sektöründe benim görev almaya başlamam, oraya geçmiş olmam, oradaki dünyanın içine girmiş olmam burada belirleyici oldu. Zaten o yani bilişim hukukuna giden yol oradan geldi. 2009 yılında başladım, yani iki, 2007 yılında işe başladığımı düşünürsek bir iki yıl öncesi başka sektörlerde finansla hizmet sektöründe, ama sonra telekom, telekomünikasyon sektörüne girince e, o telekomünikasyonu seviyorum yani hani sektör olarak seviyorum dinamizmi e, çok yani geniş kapsamlı olması, sosyal hayata çok dokunuyor olması, oradan e, şeye geldi durum. Aslında her IT elemanı gibi e, bir noktadan sonra ben detayda olmaya başladım kendi işlerimde. Çok tesadüfi bir şekilde Avrupa Birliği ile ilgili bir şeyler okurken Avrupa Birliği'ndeki telekom politikalarıyla ilgili bir şeyler okurken elime geçen dökümanlarla yani o anda ihtiyacım olan bir ile ilgili. Ya bununla ilgili Türkiye'de ne yapılıyor nedir ne değildir diye basit bir araştırma ve araştırma sonucunda Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir yüksek lisansı olduğu işte derslerin içeriklerini çok beğenmem. Hani çok o dönem çok kısaydı yani hani Bilgi Üniversitesi'ndeki o bölümü fark etmemle Bilgi Üniversitesi'nin öğrencisi olmam arasında iki hafta gibi iki üç hafta gibi kısa bir süre var. Çünkü aslında orada bendeki istek daha çok hani bir adım geri atıp büyük resmi görme isteğiydi. Telekom dünyasındaki işte regulasyonlar, politikalar, stratejiler. Biz niye bunları yapıyoruz? Çünkü o anda içinde bulunduğumuz iş çok ciddi detay gerektiren bir iş oluyor. Veri tabanlarının arasında kayboluyorsunuz. İşte capların arasında öyle söyleyeyim yani işte yazılımın içerisinde, müşterilerin talepleri içerisinde. Ben böyle bir istekle hali hazırda var olan bir arayıştan böyle tesadüflerle keyif aldığım bir şeye doğru kendiliğinden yönelmiş oldum aslında. Bir de burada çok şey bir noktada duruyor benim hı. gözümde çünkü çok ara bir pozisyon, ara bir program hazırlamışlar hem mühendisleri kabul eden hem avukatları hukukçuları. Güzel bir şey başlamış. Merve gözü küçük izin verirsen şimdi burada dinleyicilerimizle bir şey paylaşmak istiyorum ben. Ee, Merve gözü küçüğü nasıl fark ettim <gülüyor> İlk defa Peki. Sonradan zaten çok fark edilecek işler yapa geliyorsun da <gülüyor> e, o, Hoş bir şey o ayrı ee, açık bilim dergisiydi evet, Açıkbilim dergisiydi galiba değil mi? <gülüyor> evet açıkbilim.com çok keyifli çok güzel bir iş orası Açıkbilim.com dergisindeki bir yazısına rastladım Ben de başka bir şey ararken o yazıyı gördüm hmm. Orada çok güzel bir saptama yapmıştı Merve Göz Küçük. Şey diyordu, e, bilgi teknolojilerinin hukuki düzenlemelerini yapanlarla o teknolojileri yaratıp geliştirenler aynı dili konuşmuyor. Evet. Şimdi biz de bu programı 12 yıl evvel başlatırken de aynı şeyi söyledik. Hala aynı noktada evet. olay. Hukuk arkadan geliyor. Zaten hayatın arkasından geliyor. Yani Sadece evet. teknolojinin değil ee, ve önce bir şeyler oluyor, bir yaşanıyor, gelişiyor. Yeni ilişkiler biçimi ve o ilişkilerden çıkan hukuki sorunlar üst üste birikmeye başlıyor. Hukuk ondan sonra o konuda bir düzenleme yapıyor. Bu da tabii teorik olanı. Yani bizim ülkemizdeki hukuk nasıl yapılıyor oraya hiç girmeyeceğiz. <gülüyor> o ayrı bir, o ayrı bir şey. <gülüyor> Acıklı bir vaka. Ortadan konuşuyorum. Oradaki saptaması çok hoşuma gitmişti Merve'nin. Ondan sonra yazışmaya başladık zaten. Ahbap olduk, arkadaş olduk. <gülüyor> Oraya biraz değinelim. Yani bunu nasıl fark ettiniz? Ondan sonra bunun pratiğe yansımaları nasıl? Hukuk ve teknoloji ilişkisi ve ortak dil meselesi konuşulan. Açıkçası içine girmeden fark etmedim. Hmm. Yani dediğim gibi o anlattığım süreçte Ben tamamen orada aslında bir Kendi isteklerimi keyif alabileceğim Bir şeye doğru yönelmiştim İçine girip de belli derslere girip işte belli Konuları işleyip Hocaların görüşlerini dinleyip Çünkü orada mesela aldığımız derslerde BTK görevlilerinden yani BTK başkanından bile de daha ders aldık Farklı bir bakış açısı da orada görmüş oldum Aslında ya da birebir görmüş oldum İçine girip de bu konuda e, bu konuda aslında gerçekten hani insanların e, hukukçuların öyle söyleyeyim hukukçuların telekomünikasyona ya da bilgi teknolojilerine bu kadar mesafeli duruşu ya da bir şekilde biraz ön yargıyla yaklaşması ya da e, mühendis tarafın ya da işte bu geliştirme yapan tarafın da hukuka bir ayak bağı gözüyle bakması aslında. Çünkü biraz öyle bir ilişkisi var ikisinin arada. Biri kendisini yani sürekli atılmak isterken ya gene başımıza bir şey çıkartlar gene bir yükümlülükle zorunlulukla gelirler bir şey istiyorlar algısıyla yaşıyor. Diğeri de işte o sürekli koşturuyor ben arkasından kovalamak zorunda kalıyorum ve başıma sürekli yeni dertler açıyor. Algısıyla yaklaşıyor. Biraz önyargılık da var aslında arada. ...ben bunun içerisinde... ...kendiliğinden bulmuş oldum kendimi... ...çünkü bu benim tabii kişisel duruşum... ...hukuksal süreçleri de sevdim... ...yani hukukun bakış açısını... ...ve aslında ben şeye de inanıyorum Avni Hanım. hani ...hukuk ve matematik aslında çok... ...birbirinin benzeri aynı motivasyonla hareket eden... ...iki alan... ...yani ikisinde de salt mantıkla aslında... ...ilerliyorsunuz, ben hep onu söylerim... ...bir yönetmeliği karşıma aldığımda... ...ve basit bir kod parçasını karşıma aldığımda... ...aslında işleyiş aşağıya doğru... ...akış aynı ilerler... Yani işte bir yönetmelikte de önce tanımları yaparsınız, işte sonra usul esasları belirlerler, işleyişin nasıl olacağını belirlerler, sonra işte kısıtları belirlerler. Bir yazılımda da küçük bir parça benim yüzlerce sayfalık bir kodda tabii tabi çok kompleks bir hale geliyor mu? Bu big kodun mantığı da o şekildedir. Önce parametreleri tanımlarsınız, sonra fonksiyonları belirlersiniz, sonra kısıtlarınızı belirlersiniz. Aslında çok benzer bir mantıkta ilerliyor. Sadece işte büyük büyük farklar, çok ciddi farklar var. Biri bölgesellik. Hani hukukun ulusallığı, ulusal anlayışlarla, bölgesel anlayışlarla. Yerellik belki, Yerellik, evet mi? yani onu Hı. demek istedim. Aslında yerel olması, yerel düzenlemelere gitmesi. Ee, bu önemli kısıtlar getiriyor. Çünkü yani teknoloji tarafında böyle bir yerellik diye bir şey yok. Ee, diğer taraftan da hani e, nasıl söylemek lazım? Yani bir şekilde hukukun e, her zaman süreçler içerisinde insan dahil oluyor. Çünkü orada bir otomatize sistem yok yani bir usul esas ya da işte bir çerçevede çizseniz gene o bir insan elinden geçiyor bir işte avukat yorumluyor bir işte ya da bir hakim önüne geçiyor çıkıyor bir şekilde orada insan o sürecin içerisinde sürekli operasyonu idare eden kişi ama bilişim tarafında bilgi teknolojileri tarafında böyle bir şey yok bir sistemi otomatize ettikten sonra zaten onun mantığını insanın eline oradan çekmek mühendisliğin mantığı odur. Hani en iyi mühendis kendi ayağına sıkan mühendis derler. Çünkü kendi işini otomatize eder. Kendisine gerek kalmaz. <gülüyor> kendi ayağına sıkıyor. Batsın bu dünya mı diyor evet. artık daha yapacak işim kalmadı. Evet çünkü süreçler Hiç yoğunlaştıkça. Hiç duymamıştım. Öyledir. Öyledir Öyle duramadım. Süreç yoğunlaştıkça için, işin içinden açıklaması hale geldiğince sistemlere ihtiyaç duyuyoruz. İnsanın İnginçmiş. yetişemeyeceği işi. Hmm. E, ya veri işleme dediğiniz şey ben şimdi bir elime kağıt alırım. Hepinizin işte ismini, adını, soyadını, yaşını, doğum tarihini yazarım. Burada da veri işlemiş oluyorum. Manuel bir süreç hastal aslında bu değil mi? Ama bir veri tabanına işte bir ön yüzden girdiğim veri de veri işleme aslında. Hı -hı. O yüzden zaten veri koruması ile ilgili yönetmelikler her zaman manuel ve otomatik sistemler diye de onu belirtilir en başından beri. Hı -hı. Hani hem manuel işlemler hem otomatik işlemeler bu koruma kapsamları prensipler içerisindedir diye ele alınır. Her neyse onu dağıtmayayım. E, sonuç olarak oradaki o e, farklılık insanın elinin çekilmiş olması otomasyon sistemlerinde... Ee, hukukta olmayan bir şey o, o da şöyle bir farklılık getiriyor aslında Bir kere sistemi en başında bütün çerçevesiyle ve kapsamıyla tasarlamanız gerekiyor bu durumda Yani sizin ona tanıtmadığınız, sizin bir kod parçasına tanıtmadığınız herhangi bir şeyi o geri dönüş yapamaz onunla ilgili ya da göz ardı eder Dikkati almaz Karar mekanizmasının içine dahil etmez bunu içtihat yoktur yani hani Aa, em güzel, emsal <gülüyor> güzel güzel bir benzetme ya yani, evet, emsal e, gibi bir şey olmadı. yani o, o çünkü o fonksiyondur döngüsü vardır orada kendi hesaplamasını yapar Aa, araya gireceğim şimdi aramızda dinicilerimiz arasında Uzman sistemler galiba Türkçesi. Expert system meraklıları varsa onlar itiraz edecektir. Onlar da öğrenen sistemler ya. Yani evet ama orada <gülüyor> da aslında olabildiğince çok olasılık tanıtıyorlar en tabii, başta. Evet. Yani gene bütün olasılıkları tanıtıyorlar. Sonra olasılıklar içerisinden hesaplamaları yapması isteniyor. Ama sizin gene o sisteme tanıtmadığınız bir olasılık ya da ihtimali... ...hani tabii o kadar detayını bilmiyorum. O kadar benim uzmanlığımın dışında, okumalarımın dışında kalıyor ama... Ee, bir insan yorumu gibi olabilmesi, bir insanın bir mevzuat önüne alıp da onunla ilgili yorum yaratması gibi bir süreç şey gelemiyor, hani bilişim evet. tarafında, bilgi teknolojileri tarafındaki süreç. Bu da işte o bahsettiğimiz zaman zaman sembolikleşen yani uygulamaya geçirmeye çalıştığınızda sembolik hale gelen düzenlemeleri getiriyor. Mesela mevcut yazıda ben işte şeyden bahsetmiştim. Rıza süreçlerinden bahsetmiştim. Kaç yıl önce yazmıştın o yazı? 2013'ün ocağında yayınlandı ha, o yazı. Taze çok hmm. şey değil. Eski değil. Tabii ondan sonra da gene de çok değişiklikler oldu. Güncel örnek vermek gerekirse yakın zamandaki işte unutulma hakkı. Size de söylemiştim unutulma hakkı Hı -hı. okuyorum Hı -hı. bu aralar diye. Ee, yani unutulma hakkında da. Benzer bir ya da işte unutulma hakkında belki o biraz daha şu anda çok hani şey taze daha hala tartışmalar devam ediyor belki nereye varacağı çok belli değil henüz şimdi ama. Cookie'ler mesela cookie'ler de bu güzel bir örnek olabilir. Cookie'lerle ilgili süreçlerde hani e, size direktiflerde işte cookie'yi sizin cihazınıza taşımadan önce ya da atmadan önce sizin rızanızı alması gerektiği söyleniyor. E bu da uygulama, işletmecinin, işte uygulama sahibinin sizin önünüze sürekli pop-up ekranları çıkartmasına sebep oluyor. Çünkü sizi bilgilendirmesi gerek bir şekilde. Ve siz de bunu bilmeden ya da bilerek ya da hani o an ilgilenmeyerek sadece accept ediyorsunuz. 50'de 1 benim girdiğim sitelerde öyle bir pop-up çıkması oranı da bu arada. Neredeyse çoğu site kullanmıyor, söylemiyor bunu. Şöyle bir şey var. E, mesela 2009 direktifi var. 2009 direktifi Avrupa Birliği'nin direktifi. Hı -hı. 2009 Avrupa Birliği'nin direktifi zaten cookie direktif diye de geçiyor. Bu direktif Avrupa Birliği'nde bunu zorla, zorladı. Bağlayıcı bir karar çıkarttı. Ve dedi ki işte cookie atacaksanız cihaza mutlaka bunu göstermeniz gerekiyor. Hollanda'da 2012 yılında bunu iç tüzüğüne aldı. Ve aynen oradaki ifadeyle hayata geçirdi. Hı -hı. Şu anda Hollanda'da yani bir üniversite sitesine bile girerken... Üniversitenin kendi sitesine bile girerken sürekli önünüzde kocaman yeşilli kırmızılı butonlar ve her girdiğiniz sitede, sitede yani o kadar çok hani normal internet gezintinizi etkileyecek şekilde e, bir sürece gidebiliyor durum. Ve oradaki sıkıntı da şundan doğuyor. Bir tane yeşil buton var. O butona basarsanız kabul ettim. Cookie benim cihazımı atabilirsin diyor. Bir de kırmızı buton var ama kırmızı buton kabul etmedim değil. Cookie'nin Nasıl işlediğini anlatan bir buton. E oldu mu şimdi? Ha, yani oraya tıkladığınız zaman sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Cookieler şöyledir, böyledir. Biz bu yüzden böyle bir uyarı çıkarıyoruzdur falan gibi bilgilendirmelere yönlendiriyorsun. Peki sonra sonra geri dönüyorsun tekrar aynı sayfaya. Yani o yeşile basman gerekiyor. Hadi diyor. kabul et artık. Tıkladık <gülüyor> diyor. Yok o şey yani. yani. Beğenmezsen sayfaya girme demek. Evet de yani çok kulağa ters göstermiyor mu? Anlattığı yapıyoruz Yani sembolik bir boyuta geçmiş hmm. oluyor uygulamada. E, sembolik bir düzenleme haline gelmiş oluyor. İşte buna bizim meslekte hukukun arkasından dolanmak <gülüyor> derler. Yanılmıyorsam. E, kaptırdık gidiyoruz. Ara verelim mi diyeceğim ama Yok, ne kadar? Az kaldı bir dokuz dakikamız kaldı. Tamam. Tamam. O zaman bence direkt devam edelim. Bence de devam edelim. Peki sonra e, bilgide bir tez yaptınız. Evet. O tezin konusuna değinebilir miyiz Tabii biraz? Tezim, tez teslim edildiğine e, göre. Evet, jürisi var ama daha evet, en azından hmm. teslim edildi. E, veri anonimleştirilmesi. Jüri üyelerini etkileyelim böylece. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel evet. Veri anonimleştirilmesi. Evet, veri anonimleştirilmesi. Hmm. E, orada da anonimlik aslında çok... E, alışkan olduğumuz bir tabir yani internetle dünyamıza gelen giren bir süreç. Ee, Hı -hı. Aslında evet internetle giren bir süreç diyorum. Anonimlik çünkü fiziksel hayatta olamayan bir şey. Yani fiziksel hayatta o anlamda anonim olamıyoruz hani beni gördüğünüz anda ben bir ortama girdiğim anda anonimliğim bozulmuş oluyor. Ama e, siber alemde öyle değil. Ortamlarda anonim dolaşabilirsiniz. Anonimliği de ikiye ayırmak gerekiyor. Bu çok önemli. Ben onu e, özellikle belirtiyorum. Biri sizin e, internet internet teki gezintiniz esnasında sizin e, izlerinizi silen bir anonimlik. Hani nereye, nereden giriyorsunuz, kimsiniz şeklinde bir anonimlik. Bu e, network anonimliği olarak da adlandırılıyor. Genelde anonimlik dendiği zaman da e, gündemde en çok anlaşılan hali de bu aslında. E, bir de veri anonimliği var, data anonimliği. Bu da e, bir kişiyi tasvir eden kişinin kimliğini saptayan bir veri kümesinde o kimlik saptama özelliklerini çıkartıyorsunuz o veri anonim hale gelmiş yani oluyor. Yani kişisel verileri. Kişisel verileri çıkarıyorsunuz adını sayı adını atıyorum TC kimlik numarasını maskeliyorsunuz yıldızlar olarak yazıyorsunuz atıyorum. ve Ama yanında işte e, ne bileyim artık o yanınızdaki veri kümesine işte yaşı işte doğum tarihi cinsiyeti gibi falan bilgiler kalmış oluyor. Oradan siz o kişiye ulaşamayacağınız için yani öyle en azından. Teoride öyle tasarlanıyor. Teoride Teori öyle tasarlanıyor. Oradan anonim veri elde etmiş oluyorsunuz ve veri koruması prensipleri de eğer veri anonimleştirirsen burada o prensipleri uygulamamıza gerek kalmamıştır artık diyor ve onu orada muaf bırakıyor. Mesela 95 direktif'i veri koruması 95 direktifinde de direkt hani daha direktife başlamadan paragraflardan 26. paragrafta diyor ki işte veri anonimleştirildiği halde bu veri koruması prensipleri bu direktif kapsamındaki prensipler uygulamaya gerek yoktur diyor. Ben de tezde bunu tartıştım. Çünkü bunun aksini gösteren örnekler var. Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Ee, ve mesela işte posta kodunu cinsiyetini ve de işte doğum tarihini birleştirerek bir kişiye erişebiliyorsunuz. Tabii. Yani. Aslında o zaman oradaki konu anonimleşmenin Başarılamaması mı diyeceğiz yoksa... Anonimliğin bozulması. Bozulması diyorsunuz. Evet, aynen. De-anonymization diyorlar Hı -hı. İngilizce terimiyle de. Anonimliğin tekrar bozulması. Zaten anonimleştirilmiş ifadesini kullanıyorlar. Ona da şey diyorlar. Bir zamanlar anonim değildi ama belli bir sürece tabi tutulup anonim hale geldi. Bu süreç geri tersine çevrilebiliyor. Hı -hı. Çeşitli faktörlerle. Faktörlerden biri birden fazla anonim olmayan verinin birleşip bir kombinasyon oluşturması ve birini göstermesi. Diğeri de dış veri. Yani internette şu anda hani o büyük buluttaki hı hı. insanların erişebileceği. Big data Big bu. data. Evet. Big, ben zaten teze big data'nın tarifiyle başladım. Ee, Nasıl tarif ettim big data'yı? Big data'nın tarifinde yani genel şu anda <gülüyor> edilmiş durumda o yüzden onu kullandım. Üç tane şeye odaklanıyorlar. İşte variety, velocity ve volume. Yani işte hacim, hız... Ve çeşitlilik ve bunu şey diyorlar çok yüksek hacimde çok yüksek hızlarda işlenen ee, ve de işte ne dedim hacim yük, hız çeşitlilik. ve çeşitlilik, çeşitlilik. Yani çok çeşitli olan e, veri kümesi diyorlar. Yani burada en basit örnekte sensörlerden üreyen veriler mesela o çok güzel tanımlıyor. İşte ne bileyim şu an trafikte de kontrol noktaları oluyor biliyorsunuz hız ya da araçlar hmm. takip ediliyor. Hmm. Orada üreyen veri inanılmaz yüksek bir hızda düşsün sürekli arabaları takip eden e, ve çok çeşitli e, ve de yüksek hacimli bir veri. Büyük veriyi bu şekilde tanıyorlar. Basit bir veri kümesinden onun ayrılması. Yani mesela bir müşteri veri tabanına büyük veri demiyoruz. Hı -hı. Bu bir banka dahi olsa çok yüksek kapasiteyle iş yapan bir banka dahi olsa. Çünkü o işlenebilen, e, ilişkisel veri tabanlarında yönetilebilen, ee, anlamlı bir veri daha anlamlı halde Hı -hı. tutulabilen bir veri Diğeri ise anlamsız pek çok içerisinde formatta data içeren Ama ve o çok da, yüksek hacimli O değil. da işlenebiliyor değil mi? İşlenebiliyor yani. aynen öyle Çünkü onun özel uygulamaları var işleyen Mesela mobeste kamera kayıtları hangi kategoriye giriyor? Yani ...Mobesek kayıtlarım, e, ...kamera kayıtları... Hı -hı. ...kamera kayıtlarını aslında big data olarak... ...değerlendirebiliriz ama orada görüntü... ...var. Hı -hı. Görüntünün... E, ...bütün görüntünün bir veri olduğunu... ...yoksa sadece bir kaydın veri olduğunu da düşünmek lazım. Orada nasıl tutulduğuna da bakılmak lazım. Yani bir Hı -hı. video formatında mı tutuluyor... E, ...her biri... ...ama genelde hani 24 saat... ...bir izleme söz konusuysa... ...bu, bu büyük bir veridir... <gülüyor> Hayır Taksim gezi olaylarında mesela hani o ölen çocukların e, nasıl öldüğünü gösteren e, MOBESE kayıtlarını uzun zaman erişilemedi. Yani onlar bir şekilde kaldırıldı ortalıktan. O erişilmiş olsaydı oraya bakıp oradan e, herhalde böyle sekans sekans inceleniyor Tabii. olsa gerek ki. Evet. O saatte o ekip orada dolaşırken kim ne yaptı ne etti hani delil elde Çok etmek minit. için. O zaman eğer e, zaten böyle bir sistem kurulup o verilere erişilemiyorsa o sistem çalışmıyordur. Yani orada sadece bir görsellik yaratılmıştır. Veya mekanik olarak devre dışına alınmıştır. Hay, o zaten hani evet, e, yani. çok aşikar bir durum. Evet. E, Mobese de şey de var tabii. Hani e, işte atıyorum her kamerada değil ama bir kısmında aslında çoğunda neredeyse Geçen araçların e, görüntüsünü kaydetmenin yanı sıra plakasını dijitalle çevirip evet. Yani görüntü olmaktan işte 34 ABC evet. 123 haline çevirip Onu kenara koymak gibi bir durumu da var Tarih saat kamera bilgisi vesaire gibi Dolayısıyla evet. siz bir aracı takip etmek istediğinde sadece plaka numarasını verip Tüm kameralardan bu araç nereden gelerek buraya ulaştı sorusunun cevabını veriyorsunuz Dolayısıyla diyelim arabanın içindeki Şoförü göremiyorsanız bile bindiği yerdeki kameraya çok hızlı geri dönüp bulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Belki basit başka bir örnek kameradansa sinyalleşme verisi telekomünikasyonla ilgili. Mesela hı hı. şu an telefonlarımız sürekli en yakın baz istasyonlarıyla sinyalleşiyor. Hem saniye nezdinde ve çok saniyede birden fazla sinyal gönderiyorlar. Bu da mesela büyük veri. Yani orada ciddi bir hepimizin yani telefon kullandığını düşünelim, düşünüyoruz. Yüksek bir sayıda. Ve e, orada sinyal... E, baz istasyonlarında ya da diğer network ekipmanları içerisinde akan veri sinyal verisi ciddi bir büyük bir veri oluyor ve onu da indirebilmek için yere öyle söyleyeyim e, orada da başka uygulamalar devreye girmiş oluyor. Basit bir veri tabanına yazamayacağınız bir veri oluyoruz. orası. <gülüyor> Evet efendim, Merve Hanım'la bir tanışma programı gibi oldu bu. Ee, bir... Umarız e, Açık Radyo dinleyenlerinin de ilgisini çekmiştir. Çünkü ilginç, gerçekten evet. ilginç açılardan yaklaştı. Yıllardır konuşulan şeylere e, tezde başarılar diliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Savunmadan. Evet, savunmadan. Konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederiz. Bu veri anonimleştirilmesi konusunu... Belki bir başka programda daha e, detaylı konuşuruz diye umuyorum. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. E, produksiyonda arkadaşımız Sevan Çizmeci ile birlikte hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.